Öz olarak Bilmemiz gereken Örnek almamız gereken lider Nebimiz aleyhisselatü vesselam'dır Çünkü onun Hakkında Allah azze ve celle Ahzab suresinde لَغَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَبْزُ اللّٰهَ وَالْيَمَ الْآخَرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Yemin olsun ki Allah'ın Resulü'nde Sizin için çok güzel örnekler var Allah'a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 e, siretin Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih sünnetinin e, Vahiy olduğunu Bilmemiz gerekiyor Yani vahiy bu ikisine şamildir Kur'an ve sahih sünnete Buna Vahiy metlu Vahiy metlu Yani tilavet edilen okunan vahiy Kur'an-ı Kerim kastediliyor Tilavet edilmeyen vahiyle ile de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih sünnetleri kastediliyor.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 ama hazreve celine bakın ne diyor? Versen halin nası rasula ve kefa billahi şehida biz seni insanlara peygamber olarak gönderdik. Allah şahit olarak yeter. Men yuti'il men yuti'ur rasula fakat ata'allahi ve men tevalla fama isna'nak alehim hafiza. Kim resule itaat ederse, peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Kim de üst çevirirse biz senin onların üzerine bekçi göndermedik diyor. Şimdi Resul'e biz nasıl itaat edeceğiz? O şu anda yaşamıyor. İşte onun sünnetine, onun hadislerine itaat edeceğiz. Dolayısıyla Allah'a itaat etmiş olacağız. O yüzden Allah Azze ve Celle bir başka sure yani Ali İmran Suresi'nde Ya ey amenu şey e, Nisa Suresi'nde ya ey hellezina amenu etii'u'llaha ve etur rasula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 beyan edicidir, açıklayıcıdır. İşte müfessirler bu ayet kerimeyi böyle anlar. Yani e, Kur'an'ın kapalı bıraktığı şeyleri açıklayan nedir? Sahih sünnettir. Sünnet, Arap dilinde lukatta e, siret alışıla gelmiş mutat yol manalarına geliyor. İster iyi olsun, ister kötü olsun, farkında bir şey yok. Sünnetleri ince ne anlaşılıyormuş? Yol, tarikat. Tarikat. Hani bildiğimiz tarikat, normalde onun manası e, yol demektir. Tarikat, Arapça'da yol demek. Sünnet <gülüyor> hususunda mesela yol anlamında, tarikat anlamında bir hadis var. İmam Müslüm'ün rivayet ettiği sahih bir hadis. Bildiğiniz bir hadis. E, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam من سنة fil الإسلام sünneten حسنة فله أجرها kim İslam'da güzel bir sünnet, yani çığır, yani yol, tarikat açarsa, فَلَهُ اَجْرِهَا Onun, onda bir ecri verdi sevabı vardır. وَاَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ en يَنْغُسَ min اُجُورُهِمْ şey Ve o sünneti, o yolu takip edenlerin ecirlerinden, sevaplarından bir şey eksilmeksizin, o ilk defa sünneti o yolu açan kimseye de bir ecir vardır diyor. Onların yaptığı amellerden dolayı. Bunun tam tersi de söz konusu. Hadiste devam ediyor. Kim İslamdan men senne fil sünneten sünnetense eten. Kim İslam'da kötü bir çığır açarsa onun onda bir günahı vardır. Onunla amel edenlerin günahından bir şey eksilmeksizin o ilk defa kötü yolu açan içinde yine bir günah vardır diyor. Subhanallah. Yalnız burada anlaşılması gereken bid'atler değildir. Yani iyi sünnet, yani bir tarik, bir yol, bir çığırdan bahsedildiği zaman İslam'ın içerisinde olan sönmüş bir hayırı, sönmüş bir hayır olan işi, iyi olan bir şeyi, bir sünneti ortaya çıkarmaya diyoruz. Kastedilen bu. Yoksa İslam'ın içinde olmayan İslam'a sokulan, sonradan sokulan bid'at ve hurafeleri kastetmiyor. Onlar konumuz değil, onlara girmedi. Lugat olarak böyle, yol manasına girdi. Hadisçilere göre, sünnet kardeşlerim, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözü, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın fiili ve takriri, yani susması, yaratılışı, yani <gülüyor> şekli şemali ve ahlakıyla ilgili olan her şeye sünnet diyor. Muhaddisler, hadisçiler böyle diyor. Evet. Mesela e, sözlü sünnetine, kadri sünnetine bir örnek verecek olursak, Buhari'nin, değil mi Buhari'ye ait bir hadis. İnnamal a'malu binniyat ve innemale kulu le maneva. Ameller niyetler iledir. Her kimse için niyete ettiği şey vardı. Femen kâne hicretu ilâ Allahı varasûlü, fhecretu ilâ Allahı varasûlü. Kimin hicreti Allahı varasûnü ne ise, onun hicreti Allahı varasûnü. Femen kâne hicretu lidünya yüsibuha. Abi Muratın yanki huha, Yahut da kimin hicreti bir dünyalık şey için onu elde etmek için ise, Yahut bir kadınla nikahlanmak için ise. فَهِجِرَتُهُ اِلَى مَا هَاجَرَ ile Onun hicreti de hicret ettiği şeydi. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam amellerin ile olduğundan bahsediyor. Sözlü bir ifadesi var. Evet. Bir başka hadiste. İbni Mace'nin e, sünneninde sahih olarak rivayet edilen bir hadiste. İbni Mesud radıyallahu anh'tan geliyor hadis. Diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam, Kim? Kalpleri harekete geçirecek bir hadis. Çok dikkat edin. Kim kaygılarını tek bir kaygı haline getirir, ahiret kaygısı haline getirirse Allah da onun bütün diğer kaygıları, üzüntüleri, sıkıntılarına yeterli geliyor. Kaygıyı, ah, ah, yani sıkıntı, kaygıyı, davayı, meseleyi ahiret meselesine getirir. Allah, mes Allah Azze ve Celle'nin dini meselesine getirir. <gülüyor>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 Demek ki Müslümanın gayesi ahiret olacak. Ahiret için çalışma olacak. Dünya bir fer. Asıl ahirettir. Onun için hep duyarız. E, burası yalan dünya, orası gerçek dünyadır. Allah Azze ve Celle gerçekten hakikata, hakiki olan dünyaya, ebedi olan hayata hazırlanmayı nasip etsin. Firi sünnete örnek,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 Nebi Aleyhisselatü Vesselam kadınlara uğrar ve onlara selam verirdi. Tabi burada fitne olmaması gerekiyor. <gülüyor> Özellikle gençler arasında böyle bir şey. Sıkıntılı. Bir başka hadiste fiili hadisine davet eden konulardan birisi bir Aleyhisselatü Vesselam e, oruç tutardı ve bizde derdik ki diyor hiç e, iftar etmeyecek. Bazen de İftar ederdi, yani hiç oruç tutmazdı. Sanki hiç oruç tutmayacak der diyor. Ali sünneti günlük yaşantısı bir fiili fiilinden bahsediyor. Evet, bu örnekler artırılabilir. Geçiyorum. Geçiyorum. Takriri sünnetin örnek, yani takriri sünnet Ali sünneti sukut ettiği bir şey söylemediği. Buna örnek verecek olursak, yine Buhari ve Müslümü rivayet ettiği hadislerden birinde ne bir Vesselam Ahzab günü yani Hende, e, <gülüyor> hende Karbi'nin e, akabinde Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Ali Vesselam'a Kur'anize Yahudilerine savaş açmasını, onları takip etmesini, onların memleketlerine basın yapmasını söyleyince Ali Vesselam'ın ashabına diyor ki ikindi namazını kılmayacaksınız ta ki Kur'anize'ye varıncaya kadar. Ashabından, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşlarından bir kısmı yolda namazı kılıyor, ikin namazını bir kısmı da orada kılıyor. Şimdi bu böyle niye yapıyorlar? İşte Aleyhisselatü bu konuya e, yani dikkat çektiği için Kuraz ve Yahudilerin işinin bir an önce bitirilmesi için ikin namazı ne orada kılacaksın. Ama onlardan bazıları ashabından bazısı ikin namazını yolda kılıyor bazısı da orada. Bu Aleyhisselatü Vesselam'a e,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 Bu konuna işte takviri sünnet diyoruz. Evet, yaratılışı ile ilgili yani beden bedeni ile ilgili hadislerine gelince yine müslim'de rivayet edilen bir hadiste Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın yüzü diyor güneş ve ay gibi böyle eee diyor. Ve aydınlık olurdu. Bir başka hadiste, Be Hakim'in rivayet yine sahih bir hadis. Başı Ali Resulullah'ın başı büyük, biraz şöyle büyükçe ve sakalı da büyüktürüyor. diyor. <gülüyor> Hocam Bunlar Ali Resulullah'ın yaratılışıyla ilgili hadisler. Ahlakına e, e, delalet eden hadislere gelince, Ayşe radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, meşhur bildiğiniz bir hadis. Hani soruluyor, "Ali Resulullah'ın ahlakı nasıl?" diye.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 Onun da hapşiran kimseye yarhamukallah denilmesi bunlar vacip mütehayyir yapılması gereken şeyler. Evet Buhari'mizde rivayet edilen bir hadiste mesela Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Harif el müşrikîne veferû Müşriklere muhalefet edin ve sakalı bolca bırakın. Ve efû şevâre ve bıyıklarda kısaltın." diyor. Evet, bu şekilde buradaki ifade eden şey vacip.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 umre yapan kimsenin ecri gibidir. Evet. Bir namazın peşi sıra hemen bir namazı kılmak ve aralarında boş söz ve boş şeyleriyle uyananmaksızın uyan, e, bu şekilde namazları peşi sıra kılmaya, e, kılmanın sevabı ise illiyyin içerisinde yazılmaktır. Bu, i̇lliyyin ne demek? Yani böyle e, iyi kimselerin kitaplarının yazıldığı Yüce bir mekan. Allah Azze ve Celle Mutaftit'in suresinde diyor ki inne kitabel الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَّيِّينَ İyilerin kitabı. Salih amel işleyen, iman edip salih amel işleyen kimselerin kitabı yazgısı illiyin. O <gülüyor> yüce bir mekandadır. İşte o bu şekilde e, iki namaz kılıp da aralarında bir şey Boş şeylerle uğraşmaksızın namaz tamamlanır ise derecesi fazileti bu illiyin içerisinde yazılır. Evet, sünnetten haram olana misallere gelince mesela bayram günleri uruç tutmak haram. E biz bunu neyle biliyoruz? Ayetlerden değil, Kur'an-ı Kerimden değil. Nereden biliyoruz? Hadislerden biliyoruz, değil mi? Hadisten.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 Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam haram kılıyor kardeşlerim. Tevbe suresinde Allahu Teala diyor ki: "Vukatil-lebeene la yu'minuna billahi ve'l-yevmil-ahir." Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimselerle savaş. "Ve la yuhrrimuna ma harrama Allahu ve Rasulu." Allah ve Rasulünün bakın, Allah ve Rasulünün haram kıldığı şeyi haram etmeyenlerle de savaş. Demek ki Allah Resulü haramdır. kıldı. <gülüyor> Bu ona yediniz dinin hak, ve la yedinuna dinin hak. Hak dini de din edinmeyenlerle savaşın. İlahî ayet-i kerime devam ediyor. Mesela Ebu Sıratü vesselam İbn Ömer'in rivayet ettiği yine sahih bir hadiste Buhari Müslim hadisi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 kurtulur. Her kimde hemen e, halefe, kimde muhalefet eder gemiye binmezse fakat da varaga, muhakkak ki boğulurdu. Sünnet Nuh'un gemisidir kardeşlerim. Evet. Siretin İslam'daki önemine gelince biraz da bundan bahsedelim ve bitirelim inşallah. Birincisi, siret, siyer, e,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 Ondan sonra diyor ki o hangi ayettir diyor. Yahudi de söylüyor ona. El-yeume ekmelte lekum ve etmemtu aleikum ni'meti ve radtu Bugün size dininizi, dininizi kemale erdirdim ve sizin üzerinize nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'dan razı oldum. Ayet-i kerimesi diyor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 وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ Mümin erkek ve mümin bir kadın ورسوله. Allah ve Allah ve bir şey emrettiği zaman, iza kadallahu ve resuluhu emre bir şey emrettiği zaman, bir şey hükmettiği zaman eyekun lehumu'l-hıyarah. Ma kana lehum eyekun lehumu'l-hıyarah.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 Beni nasıl namaz kılıyor iseniz, görüyorsanız diyor sahabelerine. Öylece namaz kılın. Sahabeler de bizlere aktarıyor kendilerinden sonraki kimselere. Yani namazın nasıl kılınacağı Kur'an'da var mı? Hayır yok. Hadislerde var. Herkese <gülüyor> zekatın nisabı, miktarı bunlar hiçbirini Kur'an'da bulamayız. Nereden alıyoruz bunları? Hadislerden alıyoruz. Evet.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 İkincisi çekirgedir. Bu bizim adetimizde yok ama diğer e, Müslümanların adetlerinde özellikle Arapların vardı. Çekirge yenir. İki ölü helaldir. İki kana gelince ciğer ve dalak bunlar tamamen kan olduğu halde veya da e, e, yani bu organların birçoğu kan olduğu halde veya da çok fazla kan olduğu halde bu kanları biz ne yapıyoruz yiyoruz. Demek ki kanın tamamı e, haram değil.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 düzeltiyorum. Şu kabrin sahibinin dışındakilerin sözleri alınır da reddedildi. Yani şu kabrin sahibi olan peygamber aleyhissalatü ve sözü ise böyle değil. Mutlaka alınması gerekiyor. Onu anlatıyorum. Evet. Allah Azze ve Celle ne diyor bu usta? Onun ee, şahsiyetinin tazim edilmesi açısından. Ya eyyühellezine amenu la tugaddimi yede yedeyillahi ve rasulü. Ey iman edenler! Allah ve rasulünün önüne geçmeyin Allah, Allah'tan sakının Allah, muhakkak Allah işitendir biliyoruz. Evet, bir başka ayet, Alimrəzülüresinde, kulun <gülüyor> kumtum, tahi bunallah'a fettabiouni, yehbi ve eğer Allah'ı seviyorsanız, bana tabi olun, Allah sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın diyor. Demek ki Allah'a sevgi.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 Yahut da elimdir azabın gelmesinden korksunlar diyor. Sünnete bile bile muhalefet etmenin cezası bu işte. Sübhanallah. Yani Resulullah aleyhisselam bir yerden ibadete başlamışsa oradan başlamak gerekiyor. Bir şey yapmışsa onu yapmak gerekiyor. Terk etmişse terk etmek gerekiyor. E bu nasıl olacak? Bilerek işte öğrenir. Bilmeyen kimse zaten sorumluluk yok. Bilmeyen kimseye bir sorumluluk yok. O konuda bilmeyen kardeşler müsterih olsun. Ama öğrenmek gerekiyor. Bu konuda imamlarımızın, e, İmam Ebu Hanife rahmetullahi, Ali, onların da e, çok böyle ciddi dikkat çekici sözleri var. Diyor ki, bir kimsenin bizim delilimizi bilmeksizin, evet delilimizi bilmeksizin bizim sözümüzle, e, bizim sözümüzü alması kendisine haramdır diyor. diyor. Çünkü diyor biz bir beşeriz, bugün bir söy söyleriz, yarın ondan döneriz diyor. Herkese İmam Malik bu ümmetin diyor ilki ne ile ıslah olmuşsa, sonu da ahiri de onunla ıslah olur diyor. Bunun gibi İmam Şafi'nin, İmam Ahmet bin Hanbel'in birçok sözleri var. Ya bunlar neye dalalet ediyor? Başlıkta okuduk yani. ve vesselamın sünnetini, siretini tazim etmek, ona saygı duymak, sımsızı yapışmakla ilgili. Bununla ilgili e, iki hadisler, onu da zükredip bitiriyorum inşallah. i̇bn Mace'nin sahibi bir senetle e, rivayetinde i̇bn Ömer Ömer radiyallahu anh, anhum bu Ömer radıyallahu anh'ın oğludur biliyorsunuz, Abdullah İbn-i Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadis rivayet ediyor. Diyor ki, Allah'ın kadın kullarını mescitlerden men etmeyin. Onlar mescitlere gitsinler. Oğlu da, İbni Ömer'in oğlu da diyor ki, biz elbette onları yasaklayacağız. Onun da bir gerekçesi var. Kendin, kendince ama. Ee, yani fitne olması korkusuyla kadınların mescite gitmesine engel olacağız demek istiyor aslında. Diyor ki, İbni Ömer o oğluna o kadar kızıyor, o kadar şiddetleniyor ki, ben diyor, sana diyor Allah'ın Resulünden bir hadis anlatıyorum, sen de diyor, bu hadisine muhalifem, ben elbette kadınlara engelleyeceğim diyorum, diyorsun diyor. Subhanallah. Ona kızıyor yani. Yani Hz. vesselam'dan bir hadis zikrettiğim halde, onun bir emrini, bir e, sözünü naklettiğim halde, sen ona muhalefet ediyorsun diyor.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 Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed. Subhani kallallahu ve hamdik. en la illa illahe testafurku ve